İki oyuncu aynı köşegenin iki ucundan birbirlerine doğru sıçrıyor sonra birbirlerine dokunmadan geri geri giderek yerlerine dönüyorlar. Hemen arkasından öteki iki uçta bulunanlar kesinlikle aynı şeyi yapıyorlardı. Ardışık oyun birkaç kez yeniden başlıyor, karşılaşma sırasında özeksel olarak gerçekleştirilen bir çevrilmeli dönme ile çeşitleniyordu. Lucius ellerini verevlemesine kumaşın üzerinde kaydırıyor, bebekleri kımıltısız durumda tutan akımı kesmemek için bileğini iyice büküyordu. Sonra Deli onları birbiri ardından Kadril'in orta çizgisinde birlikte arkasından her birini onun yanından bir kerte kazanmaya zorlamaktan da geri durmadan karşı sıradan bir oyuncuyla döndürterek en uzak ikiliyi yavaş yavaş kendisine dek getiriyordu. Hemen arkasından her şey önceki gibi başlıyordu. Dans böylece sürdü. Hep birinciyi izleyen ikinci figür yardımıyla kesintisiz bir almaşma, on iki arkadaşın her birine sırasıyla köşe yerlerde bulunma ayrıcalığını vermekteydi. Lucius her türlü beceriksizlikten uzak yeteneğinin şaşmazlığıyla sağlam zeminden yoksun dansa yoğun bir yaşam veriyordu. Dansın durgun devinimi yavaş yavaş hızlandı sonra iyice şiddetlendi. Birden gösteri durdu. Lucius ellerini kumaştan çekip oyuncuların amaçsızca dalgalanmalarına neden olarak gözlerinde dehşet şaşkın mı şaşkın varlığımızı görmeden bizden yana dönmüştü. Kantorel'in söylediğine göre elinde olmadan acımasız bir saplantıya uyarak kendi kendine sunmuş olduğu korkunç ve çağrıştırıcı gösteriden kaynaklanan sanrısal tepilerin görülmedik bir kılsal bunalımına düşmek üzereydi. Dehşetin etkisiyle sağdan ve soldan delinin çıplak başını çevreleyen iki saçlı bölgenin her birinin ucundan altışar saç dikildi sonra bir gözenekten öbürüne kendiliklerinden yer değiştirdiler. Dokularda derin bir gevşemeyle yerinden çıkmış durumda ve atıcı gözeneğin üst kıyılarında bir baskıyla havaya atar gibi göründüğü her saç hep dikey kalarak minicik bir yol çizip komşu bir gözeneğe düşüyor, o da onu almak üzere açılıyor, hemen arkasından da aynı şeyi yapacak olan yeni bir açık barınağa doğru fırlatıyordu. 12 saat çok geçmeden birbirini izleyen sıçramalar sonunda devinin biçimlerine uygun olarak çıplak başın parlak tepesinde düşsel bir çizginin eksenine koşut olarak iki eşit sıra biçiminde dizilerek kendiliklerinden tıpkı kauçuk heykelciklerinki gibi bir jik yaptılar. Uç yerlerde bulunan dördünün önce basit sonra merkezde değişik dönüşlerle gerçekleştirilen yanlamasına birçok yarı geçişlerinde de aynı sıra karşı karşıya bulunan ikişer oyuncunun kıvrımlı evrelerle bir uçtan ötekine geçtikleri aynı ikinci toplu figür gözlendi. Lucius acıdan kasılmış, dizginlenmez bir tikin kudurttuğu kimi sinirliler gibi iğrenç oyunu durdurmak istercesine elini başına doğru götürüyor ama bir tür dehşet başına dokunmasını önlüyordu. Dans canlı mı canlı ona karşın kesintisiz amansız sürüyor 12 saç birbiri ardından dört önemli yeri alıyordu kantörel alçacık bir sesle bize zihinsel bir sarsıntıdan doğmuş bir saplantının bu tepisel etkisinin anatomi açısından nedenli ilginç olduğunu belirtti. Lucius hep öyle kesin öyle amansız hafif bebeklerinki gibi ateşli bir biçimde gittikçe hızlanan lanetli dansın acılı bilincinde çırpınmalı titremelere tutulmuş bunalımla iniyordu. Bir an şiddette en yüksek noktasına ulaştıktan sonra bunalım en sonunda zayıflar gibi oldu ve deli yatışırken saçlar oradan buradan saçlı bölümün uçlarındaki eski yerlerine gelerek doğal biçimde indi. O zaman Lucius yüzü avuçlarında sinirsel gevşemenin etkisiyle avuç avuç gözyaşları dökerek uzun uzun hıçkırarak ağladı. Çok geçmeden ışıl ışıl bir gülümsemeyle kalkıp sola doğru birkaç adım ilerledi ve yan duvarın karşısında geniş bir masanın önüne oturdu. Burada içlerinde renksiz bir sıvıya fırçalar batırılmış, tıpasız birkaç kristal şişe önceden biçilmiş ve boyutlarıyla açık bir biçimde bir bebek giysisinin değişik parçalarını oluşturmak üzere hazırlanmış bir sürü kumaş parçasıyla yan yana duruyordu. Cebinden 10 cm uzunluğunda ak bir çubuk çıkarıp masanın üzerindeki ki görünmez bir deliğe dikti. Bir dikiş iğnesi parçası kadar ince olan bu çubuk çelik gibi sert görünüyordu. Fırçalardan biriyle üst ucunu ıslattı, sonra beklemeden tam üzerine dikey olarak bir eli aşağıda, bir eli yukarıda birbiri üstüne bastırılmış iki bez parçasının birbirine karışmış uçlarını koydu. Birden sert tel firavunun incecik yılanı hızlı ve sık dalgalanmalarla kendiliğinden uzanarak iki kumaş katını her yönde birbiri ardından aralıksız dermeye başladı. Böylece aşağıdan yukarıya ince ve kusursuz bir dikiş tüm elverişli alanda bir saniyeden az bir sürede tamamlanan olağanüstü bir ön ilmek gerçekleştirdi. Olgu sona erdi, Lucius da teli kırdı. Telin içeride kalan bölümü aynı anda kumaşın üzerinde iki ucunun her birinde bir kesme düğümünü andıran bir küçücük baş oluşturarak hemen saltık bir esneklik kazandı. Kantorel bize yalnızca ufacık ıslatılmış parçasından yoksun kalmış ak çubuğu gösterdi. Renksiz sıvının kimi kimyasal özelliklerinin neden olduğu alevsiz bir yanma bu parçayı havai fişeye dönüştürmüştü. Lucius çubuğun yeni tepesini bir başka şişenin fırçasıyla ıslatarak eldeki işin katlanmış bir ucunu istenen yerde ayakta tuttu. Hızlı ve ak bir fişek sıkı bir sarmal biçiminde yükselerek bezi almaşık olarak bir tek bir çift her seferde iki kez delip bir kenar işlemesi ilmiği yaptı. Koparmanın arkasından iki dikiş başı göründü ve dikiş yumuşadı. Usta bize delinin sevinçli özenini gösterdi. Kızının giysisini yapmak için ivecenlikle çalışıyor, bazı bazı hiç içinden çıkmayan düşüncenin bir sapmasıyla onun yakında doğacağına inanıyordu. Tümüyle birbirinden farklı olan renksiz sıvıların her biri kendi fişeğini yaratıyor, o da şişenin üstündeki etikette belirtilmiş özel bir dikiş ilmeğini doğuruyordu. Üçüncü bir fırçanın araya girmesiyle oluşan sonraki fişe karmaşıklığına karşın şimşek gibi hızlı yolu üstüne konulmuş çifte kumaşı son deliğin azıcık aşağısından delip hemen sonra eskisinden daha yukarıya tırmanmak üzere durmamacasına aşağıya inerek bir arka ilmek gerçekleştirdi. Neredeyse aynı biçimde dördüncü bir hava fişiği henüz kullanılmamış bir sıvının etkisiyle sunulan kumaşta her zaman iki katı uzunlukta bir çıkışın izlediği inişlerinin her birinde karşılaştığı ilk deliğin içinden geçerek bir pike ilmek oluşturmayı başardı. Yeni bir şişeden kaynaklanan beşinci bir fişek, kumaşın tam olarak birbirine yapışmış iki ucunun belirlediği dış çizgisini yersiz yanından oldukça geniş sarmalları içine kapatarak bir birleştirme dikişi oluşturdu. İki kesme başının oluşumu ve yumuşama olgusu hiçbir zaman gerçekleşmezlik etmiyordu. Lucius ince farklılıkları her seferinde şaşmaz bir bakışla inceleyerek yanılmaz bir biçimde şu ya da bu fişeye düşen delme izlemine ilişkin bir oran hesabına göre çubuğunun tepesinin küçücük bir bölümünü sıvıya daldırıyordu. Altıncı bir şişeden gelen bir fişek baş döndürücü zikzaklarıyla havada patlamalar içinde gerçekleşen geniş dalgalanmalı kaoslu çıkışlarıyla şu akıllara şaşkınlık veren çılgın hava fişeği devinimlerini anımsatarak kumaşta bir şason dikişi gerçekleştirdi. Ayrıca tüm fişekler alabildiğine indirgenmiş olarak sayısız eğriler, sarmallar ya da kırık çizgiler doğuran şu karmaşık şenlik fişeklerine benzemekteydi. Her dikişin birdenbireliği bir kadın işçinin en iyi dikiş makinesiyle elde ettiği günlük işi yüz katına çıkarmasını sağlayabilecek olan bu yöntemin ezici kusursuzluğunu göstermekteydi. Lucius işini aynı altı şişeden yararlanarak bir anda daha sürdürdükten sonra yorgun düşüp şimdi çok kısa almış ak çubuğun önünde durdu. Rastlantıyla dönünce bizi ilk kez görür gibi oldu ve yaklaşarak parmaklığın arkasından şu biricik sözcüğü söyledi. Söyleyin. Usta da topluluğumuza katılmış olan şarkıcı Malvina'dan delinin isteğini yerine getirmek için bir içli dize söylemesini rica etti hemen. Malvina konusunu Tevrat'tan alan yeni opera Abimelek'ten bir gizdeş rolünü gerçekleştirmişti. Tiz perdenin neredeyse doruğundan başladı. Ey Rebecca. Lucius onu birden durdurup uzun süre aynı parçayı yinelettirdi. Öncelikle son notanın çok arı titreşimlerine kulak verdi. Sonra gidip sağda, karşımızda, tek ayaklı bir yuvarlak masanın başına oturdu, masanın üstünde şu nesneler vardı. 1. O sırada ışıksız olan bir lamba. 2. Olağanüstü ölçüde ince, altın iğneli bir dar damga baskısı. 3. Tümüyle domuz yağından yapılmış birkaç santimetrelik küçük bir cetvel. Bu cetvelin bir yanında başlıca 6 bölüm görünüyor, numaralanmış kalın çizgilerle belirtilen bölümlerin her biri daha ince ve daha kısa çizgilerle belirtilmiş 12 alt bölüm içeriyordu. Çizgi ve rakamlar domuz yağının açık grisi üzerinde parlak kırmızı renkleriyle seçiliyorlardı. Ustalıkla yapılmış araç altı ayak 72 parmağı bölünmüş olan eski tuazın yaklaşık 2 metreye bulan eski bir uzunluk ölçüsü küçültülmüş bir örneğini sunmaktaydı. 4. Katılaşmış bir mumdan yapılmış yeşil ve kare bir tablet. 5. Bir kulaklıkla donanmış, yuvarlak bir zara uydurulmuş kısa bir altın iğneden oluşan çok basit bir ses aygıtı. 6. Ortasındaki açıklık ayrımsanmaz biçimde ikiye ayrılmış uçlarının içinde tümüne bir ası görünüşü veren düz ve tıraşlanmış bir Süleyman taşı tutan dörtgen biçimi küçük ak bir karton. Casius iki ucundan sol elinin baş ve işaret parmağı arasını aldığı ve dost doğru gözlerinin önündeki bölüm ve alt bölümleri buruşturup kısaltacak biçimde uzunlamasına sıkıştırarak küçük tuazı yatay olarak önüne konulmuş yeşil tabletin ortasına bastırdı. Kırmızı çizgileri inceleyip büyük bir özenle aynı çizgi üzerinde değişik yerler seçerek sahilinde dikey biçimde tuttuğu damga aracıyla iğneyi domuz yağına dayayıp mumda yedi yüzeysel iz açtı. Bu damgalar basıldıktan sonra Lucius iki parmağını hafiften gevşetip esnek tuazın kendiliğinden uzayarak ölçülerine biraz daha fazla uzunluk vermesini sağladı. Sonra aynı yöntemi kullanarak yeşil yüzeyde öncekiler arasına yeni izler bastı. Daha uzun süre tuazı her seferinde değişik oranlarda sıkıp çoğu kez çok küçülterek deli işini sürdürdü. Kırmızı alt bölümleri inceleyip aynı doğru çizgi biçimindeki kuşağın dokunulmamış bölümlerinde mumu hafifçe damgalıyor, dokunma biçimlerinde ince değişkeler yapmaktan geri durmuyordu. Sonunda yeşil tablet bir sesin yarattığı gramofon çizgilerini andıran ufacık iğne izlerinden oluşmuş kısa ve ince bir doğru çizgi sonucudur.